elbette yardımcı olan ve asıldan yani Musa Aleyhisselam'dan üstün olması düşünülemez. Hazreti Musa resul iken Hazreti Harun da ona nebi olmuştur. Bu ayeti kerime de şöyle ifade edilmektedir. Onun nebileyin. Estauzu billah Meryem suresi 53. ayette ve vehbna lehu min rahmetina ahahu Harun nabiyen.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 Muhammed sizden birisinin babası değildir. Velakin Resulullahî <Sessizlik> ve lakin o Allah'ın resuludur ve hatemen nebiyyin ve nebilerin sonuncusudur ve kana Allahu bi kulli şey'in alîmâ e, ve Allah hak, her şeyi hakkıyla bilendir. Evet burada Taberani ve Hakim sahih senetle şöyle rivayet ettiler.